Said billah. Dedik ki cenab Allah öyle buyurdu. Huwa jabaakum qasi sizi seçti ve ma jala aleikum fi'd-din min harc dinde size hiçbir zorluk bırakmadı. Millete abikum Ibrahim babanız İbrahim'in dinine uyun. Huwa samakum'l-muslimin sizden önce bundan önce min kabl bundan önce size Müslümanlar ismini veren odur. Şimdi burada kısaca izah edeceğimiz bir mesele vardır. Bakın diyor ki, dinde sizin için zorluk bırakmak. Örnek verildiği zaman ne verilir? Mesela yolculukta olanın, hasta olanın vesaire namazını kısaltması ve diğer buna benzer yükümlülüklerinin hafiflemesi. Hanefi mezhebindeki sahil mezheplerde, Mesela bir kişi masiyet yolculuğu yapıyorsa Mesela nereye gidecek? Bir yere gidecek günah işlemek için Veya birisini haksızca öldürmek için Veya birisinin malını çalmak için Yol kesicilik yapmak için yolculuk yaptı Derler ki Böyle bir kimse dinin kolaylıklarından istifade etmek hakkına sahip değildir Çünkü o Günah işleme niyetiyle kendisini sıkıntıya sokuyor. Dinin ruhsatlarından istifade etmesinin manası yok. Akılla kabul edilir, akıl tarafından kabul edilir bir tarafı yok. Bu kimse kendisini zora sokuyor. Din ayrıca niye ona kolaylık gösterir? Bu gibi kimseler namazlarını kılarlarsa bile, kılmazlarsa zaten ayrı bir vebal. Kılarlarsa tam kılacaklar diyor. Sahil mezhepler. Bunu da ek bir bilgi olarak söylemiş olalım. Evet, bir de ve fîhâze ve bu Kur'an'da da size Müslümanlar adını verdi. İbrahim'e babanız dedi. Millete büyük İbrahim. Bir defa İbrahim aleyhisselam bütün Arapların ne seven babasıdır. Fakat Arap olmayanları değil. Arap olmayan müminlerin de manen babasıdır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam tevhid dininin Ebunü'l-Meslim tevhid dinini kendisinden sonrakilere miras bırakan peygamberlerin atasıdır. Ondan dolayı odur. Niçin peki bütün bunlar yapıldı? Li yekunar rasulü şehiden <aleykum> Ta ki resul sizin üzerinize şahit olsun. Tanık olsun. Resul neye tanıklık edecek? Ya Rabbi ben bunlara senin benimle gönderdiğin dini eksiksiz olarak tebliğ ettim, eksiksiz olarak öğrettim, bildirdim. Ben hayattayken, tıpkı İsa Aleyhisselam'ın söyleyeceği gibi, ben hayattayken onların neler yaptıklarına şahit idim. Benim ruhumu aldıktan sonra da onların şahidi sen oldun. Gözetleyicisi sen oldun. Cenab-ı Peygamber ahirette bizim amellerimize muttali olacağı zaman bizim o amellerimizin onun şeriatına uygun olup olmayacağına dair Şahitlik etmesi muhtemeldir. İşte onun bizim için de Yani kendi çağdaşları olmayanlar için Şahitlik etmesi Muhtemelen budur. Diyecek ki birisi binat işleyecek mesela. O diyecek ki hayır olmadı. Resulullah ben bu dini Bu insana böyle tebliğ etmedim. Bunlardan böyle istememişti. Ashab'a söyleyecek Cenab-ı Allah hakkında olmadık sıfatları yakıştıracak. Efendime söyleyeyim ümmette olmadık iftiralarda bulunacak vesaire vesaire. Kısacası dinde olmayan bir yığın işler yapacak. Resulullah Aleyhisselam bunlara tanık olacağı zaman hayır bunlar benim getirdiğim dinin kendisinden değildir diyecek. Bunun delili ne? Bunun delili havs hadisidir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet gününde sizin için sizden önce havuzun başına gideceğim ve o havzı sizin için muhafaza edeceğim koruyacağım, gözetleyeceğim bir takım insanlar havza gelmek isteyecekler Melekler onları havuzdan uzaklaştıracaklar. Ben de diyeceğim ki ya bunlar benim ümmetim, benim arkadaşlarım diyeceğim. Onlar bana diyecekler ki ey Muhammed. Bunlar senden sonra dinde olmadık neler çıkardı neler bilmez. O zaman peygamber böylelikle onların yaptıklar hakkında bilgi sahibi olmuş olacak. O zaman ben onlardan uzakım diyeceğim, istemiyorum. Onları benden uzaklaştırıp diyeceğim. Onun için Peygamber'in şahadeti önemlidür. Onlar böyle diyecek, kim diyecek? Melekler bildirecek. Amel defterlerimiz tanıklık edecek vesaire vesaire. Bir yılın belge olacak zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu şahitliğini yapacak ve hayır, madem bunlar olmadık şeyleri yaptılar. Benden uzak dursunlar diyeceğim. Benden uzak dursunlar, benden onları uzaklaştırın diyeceğim. Ve tekunu şu hedea'e alennâs. Ve insanlara karşı şahitlik edeceksiniz. İslam mahkemesinde bir kimsenin hakim huzurunda şahitlik etmesi için onda... Adalet şartı aranır. Ne demek adaletten kasıt ne? Büyük günahlardan kaçınan, farzları yerine getiren, küçük günahlar üzerinde ısrarcı olmayan kişi şahitlik yapabilecek şekilde adalet vasfına sahip. Büyük günah işlemiş olduğu bilinen bir kimsenin şahitliği kabul edilmez. Tövbe ettiği bilinmediği sürece. Büyük günah işlediği biliniyor, tövbe ettiği bilinmiyor. Hakimin huzurunda şahitliği kabul edilmez. Onun için İslam hukukunda bir şahidin şahitliği kabul edilmeden önce, hakim eğer onu tanımıyorsa, önce diyor, sen... Şahitlik yapabileceğine dair adaletli iki Müslüman'ı şahit getirilecek. Böyle bir şahitliği yoksa şahitlik yapamaz. Bizim insanlara karşı şahitlik yapabilmemiz için Cenab-ı Allah'ın bizleri o mertebede bulundurması için bizim de adaleti olmamız gerekiyor. Başkaları hakkında şahitlik yapacağız. Diğer insanlara karşı şahitlik yapacağız. Eğer büyük günahlardan tövbe etmemiş olarak ölürsek Allahu Teala bizi şahitler arasında bulundurmayacak. Siz kenarda durun diyecek bazen. Eğer küçük günahlar üzerinde ısrarcı isek ve bundan tövbe etmediysek yine aynı şekilde. Eğer farzları ihmal eden kimselerse yine aynı şekilde. Demek ki şahitlik yapabilmek için adaletli olmak lazım. Adaletle de dediğimiz gibi farzları yerine getiren, haramlardan uzak duran, küçük günahlar üzerinde de ısrar etmeyen kimseye İslam fıkhında adaletli kişi denilir. Onun dışında adil değil. Kabul edilmez. Çünkü İslam toplumu tertemiz, puro puro bir toplum olmak zorundadır. İslam toplumunda insanlar Müslümanlar haşa Allah'a meydanı kurcasından. Toplum ve ümmet arasında da fesadı kolaylaştırmak veya yaygınlaştırmak ve bir şekilde fiili propagandasını yaparcasına haramlar alenen işlenmez. Kim ne derse desin benim kişisel özgürlük falan filan. Orada kişisel özgürlük yok İslam toplumunda bu şekilde. İslam toplumunda haram işleme özgürlüğü yoktur. Nitekim bütün toplumlarda böyledir? Bütün toplumlarda. Kimse benim özgürlüğüm var diye tutup önüne gelenin kafasına mermiyi dayıyor mu? Sıkıyor mu? Böyle bir özgürlük var mı? Bırakın bunu. Ben önüme gelenin elini parmağını kırabilir miyim, kesebilir miyim? Böyle bir özgürlük var mı? Peki bu yok diye özgürlüğü alkırıdır diyebilir miyiz? Ha. İslam toplumunda birileri yasaklar farklıdır diyebilir. Senin toplumunda içki serbesttir. E ne oldu? İçkiyi serbest bıraktın, şimdi uyuşturucuyla nasıl mücadele edeceğini bilmiyorsun. Feleğin şaşırmışsın zavallı. Allah'ın emir ve hükümlerine karşı gelmenin bedeli var. Dünyada da bedeli var, ahirette de bedeli var. E sen kadını açtın, saçtın. Zinaya zina demedin, serbest bıraktın. Aileyi bitirdin. Ailen bitmekle kalmadı, toplumun bitti. Toplumun bitmekle, ailem bitmekle kalmadı. Ahlak diye bir şey kalmadı. edep, saygı, hak, hukuk, hiçbir şey yok. Ve hala bunun devamından yanadırlar, Akılları başlarına gelmedi. İşin kötü tarafı. Biz Müslümanlara mahsup olan birçok kimse hala aile düşmanlığı yapıyor bilinçli veya bilinçsiz. <Gülüyor> Müslümanlar da bir çok noktada çağın seline kapılmış olarak ailenin sağlam yapısını alabildiğine gevşetmişler. Bizim zamanımızda diyelim ki ...babalar annelere kızdıkları oluyordu. Bazı annelerin de ifadelerinde ise ...kocalarına ka kafa tuttukları da oluyordu. Fakat... ...çocuklarımız var diye, ailemiz var diye... ...kimse... ...kolay kolay ben seni boşayacağım demez. Hani bazen İslam'a hücum etmek için işte bir kadının mukadderatı kocanın iki dudağından çıkacak kelimeye bağlıydı vesaire yok öyle bir şey derdi. Kaçımız babasından annesine seni boşarım ha bırak boşamayı gibi bir laf işittiğini hatırlıyor. Hatırlayanınız var mı? Ben hatırlamıyorum. Babamın ağzından bir defa olsun boşama lafının ha birbirleriyle tartıştıklarını gördüm. Babamın mesela rahmetlik anneme kızdığını gördüm buna tanıkım. Fakat bir gün olsun ağzından boşama lafının çıktığını ben görmedim. Gerçekten hatırlamıyorum. Ama ha şimdi hasbel kadar bir şeyler bildiğimizi kabul ederek... Değil boşamak. kocam üç talakla karaba boşadım. Çocukları burada kaldı? Ben ne yapacağım? Bu şekilde fetva isteyenlerden geçilmiyor. Kaç yıl evlisiniz? Üç yıl. Kaç yıl evlisiniz? On beş gün. Evet, buraya kadar gelenler de var. O on beş günlük evli üç talakla boşuyor. Ma böyle saçmalık olur mu ya? Sen nikahı ne zannediyorsun? Nikah namaz gibi bir ibadettir. Bir ibadettir. Allah'ın hududu ile sen o kadına o kadın sana helal oluyor. O nikah olmasa birbirinize haramsınız. Bunun azametini bilmiyorlar. idrak etmiyorlar arkasından dünyevi hesaplar, kitaplar, şunlar bunlar o kadar çok aileyi sarsan, yıpratan perişan eden vaziyet var ki hesabını yapamayız, sayıp dökemeyiz. Evlenmenin zorlaştırılmasından mı tutun? Efendim, geciktirilmesini sağlayan bir yığın sebeplerden mi tutun? Efendim karı kocanın birbirlerinin haklarına riayet etmek yerine Karşılıklı olarak hak talep etmelerinden mi tutun? Efendim, vay sen bana zulmettin, sen bana haksızlık ettin, öbürü sen bana kazak erkeklik yaptın, öbürü sen benim haklarımı yerine getirmedin. Herkes, apayrı bir türden kimse bu işin Allah'ı razı edecek şekilde orta yoldan nasıl yürüyeceği üzerinde duruyor. Hakların arandığı bir yerde hoşgörü müsamaha yoktur demek Orada bencillik ve cimrilik vardır. Şeriat, hak aramayı her türlü iyi niyetin, müsamahakarlığın kalmadığı, bitirildiği, tüketildiği bir yerde vaziyeti hukukun çerçevesinde devam ettirmek için, korumak için öngörülür. Yoksa birbirine müsamahakar olan insanlar arasında hak-hukuk arayışı olmaz ki. Arayışı olmaz. Onun için e, diyeceğim şu, mesela şehadetten başladı. Şahidimiz için bizler bu hakları ararken, bu şartları ararken, adalet şartını ararken İslam toplumunun temizliğini, İslam toplumunun sadeliğini, İslam toplumunun güzelliğini de anlamış oluyoruz. Şahitlik edecek, bunun için adaletli olması gerekiyor. Adaletli sayılması için ne lazım? Büyük günah işlemeyecek. Küçük günahları da ısrar etmeyecek. Farzları da eda edecek. Bu insanlardan oluşan bir toplum düşünelim. Şu anda böyle bir şey görmediğimiz, bilmediğimiz için düşünmekte de zorlanıyoruz maalesef. Eğer... İslam'ın tarihi olmasaydı İslam tarihi olmasaydı. Değil mi? İslam tarihinde başta ashab-ı kiram olmak üzere o altın nesil. Onlardan sonra onların izinden giden o müstesna şahsiyetler. İlim abideleri, mücahitler, kahramanlar, adaletli insanlar, hikmet erbabı, abidler vesaire. Ha? O büyük zenginlikler, zenginlik kaynaklarımız, iftihar tablolarımız. Eğer olmasaydı biz bu böyle bir toplum tasavvur etmekte, kuramını hafızamızda canlandırmakta gerçekten zorlanırdık. Onları okuduğumuz, öğrendiğimiz zaman ha bunlar hayali olmadığına göre, bunlar Kur'an-ı Kerim'in istediği hayatı pratik olarak fiilen yaşadıklarına göre bu hayatın, bu toplumun tekrar edilmesi mümkündür diyoruz. Edilebilir diyoruz, bunun için çalışıyoruz. Bu olumsuz şartlarda bile, en olumsuz şartlarda bile, bu kadar Müslümanın İslam'a bu kadar da olsa, bağlı olan insanın mevcudiyeti, İslam'ın bir ütopya olmadığını, bir hayal olmadığını. Aksine bütün olumsuzluklara rağmen, bütün menfiliklere rağmen, Var olabilen, varlığını sürdürebilen, devam ettirebilen yıpratılmasına rağmen her zaman dimdik ayakta durmaya aday olabilen bir nizam, bir sistem İslam ümmetinin de böyle bir e, İslam'ı yeniden hayata hakim kılmaya aday bir ümmet olduğunun göstergesi ve delilidir. Onun için ümmet adına da ümitliyiz, insanlık adına da ümitliyiz. Bu ümmet çünkü insanlığı içinde bulunduğu sıkıntılardan, kenarında bulunduğu uçurumdan aşağıya yuvarlanmaktan kurtaracak olan yegane ümmettir. Bu ümmet kendisini kurtarır ve kendisini kurtardıktan sonra beşeriyeti kurtarırsa, beşeriyeti için kurtuluş vardır. Ama bu ümmet kendisini kurtarmazsa, beşeriyeti için hiçbir umut yoktur. İşin esası bu. Onun için... O halde ne yapacaksınız? فَاَقِيمُ الصَّلَاةً وَاَتُوا زَكَةً وَاَتَصِمُوا billah. O halde namazı dost doğru kılın. Zekatı verin ve Allah'ın dinine sımsıkı sarılın. Allah'ın yoluna sımsıkı sarılın. هُوَ مَوْلَاكُمْ Sizin dostunuz, yar ve yardımcınız Yalnız odur, başkası değildir. Allahı veli edinmek, yar ve yardımcı bilmek, Allah'ın dışındaki bütün güçlerden korkmamak ve bir şey beklenemek demektir. Korkmayacaksın. Ve Allah'tan umulması gereken şeyleri de onlardan ummayacaksın, beklemeyeceksin. Yani hasbi ve nimen diyeceksin. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Ne zaman söyledi bunu Muhammed aleyhisselatüsselam? "Alâzîn, ezaa, Allah'ın insanları, insanlar kendi kendilerini kavrayamazlar. Allah'ın insanları kavrayamazlar. فَزَادَهُمْ ve وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Onlar öyle müminlerdirler ki insanlar sizin için askerler topladı, ordu topladı dediler. O halde onlardan korkun. Bu onların imanlarına iman kattı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bu ne zaman oluyor? Uhud'dan o ağır yaralar, berelerle dönüldükten sonra bir de onlara bu söyleniyor. İnsanlar sizin için asker toplamaya başladılar yine. Geri dönecekler, Medine'ye baskın yapacaklar, işinizi bitirecekler. Bu onların korkularını artırmak. İmanlarını artırmak. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Onun için Allah'ın Mevlamız olması bu demek. Bir de bunu İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemişti. Hasbiyallah. Bir de bunu günümüzde mazlum Müslüman Suriye halkı söylemişti. Mel ya Allah. Aynı manada. Senden başka kimsemiz yok Rabbimiz. Allah'ım senden başka kimseniz yok. Aynen hasbiyallahu aleyhi ve'l-vekil manası budur zaten. Bu imanın göstergesidir. Allah'a tevekkül böyle bir şeydir. Allah'tan başkasından korkmamak böyle bir şeydir. İman budur. Dünya çullanıyor üzerlerine. Siz tarihte Amerika'nın ve Rusya'nın şimdiye kadar modern tarihte ittifakla bir yere hücum ettiklerini gördünüz bu Yok öyle bir şey. Fakat şu anda Suriye'de bu böyledir. Evet. Ama ne diyor kardeşlerimiz? Ben ne ki Allah diyorlar. Senden başka kimsemiz yok Allah'a. İnanıyoruz ki er veya geç Allah bu vazlumların yardımına koşacaktır, gelecektir, yetişecektir. Allah'a güvenip dayanan da Allah yeter. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah ona yeter. O sizin Mevlanızdır. Fe'n'am'al Mevla, fe'n'am'en Nasir. O ne güzel Mevla'dır ve ne güzel yardımcıdır. Sure Çok etkileyici bir başlangıçla başladı. Hat suresi. Son ayeti buydu. Nasıl başladı? Estağidu billah. Ya eyyühen nas İptekû rabbekum İnne zelzelete Sâ'ati şey'un azîm Ey insanlar Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet sarsıntısı, zelzenesi pek büyük bir şeydir. Pek büyük bir hadisedir. Şimdi hepimiz kıyısından köşesinden de olsa deprem hissetmişiz, görmüşüz. O yıkımların olduğu deprem merkezlerinin ne yakın tahribatın olduğu yerlerde belki hepimiz bulunmadık. Yaşamadık. Fakat sarsıntıların etkilerinin olduğu yerlerde bulunduk. Söz gelimi 99'daki depremde olduğu gibi. Günlerce insanlar İstanbul'da evlerinin içerisine girmeye cesaret edememişler. Şimdi bu kıyametin küçük mü küçük Rahman. ufak mı ufak bir ne bileyim kaçıncı küçültülmüş Demos. örneği demosu olan bu küçücük hadiseyi tasavvur edin ve buradan hareketle kıyametin azametini tasavvur etmeye çalışın. Burada burada bir deprem üssü yok. Deprem merkezi yok. Kainat depremi var. Güneşin ve ayın bir araya getirildiği, yıldızların patır patır döküldüğü, denizlerin, efendim söyleyeyim, akıtıldığı, semanın çatladığı, vesaire. Böyle bir depremden bahsediyoruz. Ayet-i Kerime böyle bir zelzeleden bahsediyoruz. Bu zelzele öyle bir başlayıp devam edecek ki onu diyor göreceğiniz zaman يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ kullu مُرْدِعَةٍ عَمَّا <أَرْضًا> arda. Süt emziren her bir anne süt emzirdiği yavrusundan gafil kalacak. Onu hatırlamayacak bile. Ve taddae kullu zati hamlin hamlaha. Her bir gebe yüklü canlı yalnız insandan bahsedilmiyor ha. Kullu zati hamlin hamlaha diyor. İnsan olsun, öbür canlılar olsun. Her gebe yüklü dişi ...yükünü bırakacak o dehşetten korkuda. Ve sen insanları sarhoş almadıkları halde... ...sarhoş gibi göreceksin. Fakat Allah'ın azabı şiddetlidir. Çünkü Allah'ın azabı... ...Allah'ın azabının şiddeti... ...onları kendilerini sarhoş edecek içki veya bir madde almamış olsalar dahi onları sarhoş gibi yapacaktır. Tasarruflarında, hallerinde, hareketlerinde bir denge, bir tutarlılık olmayacaktır. Ne yapacaklarını bilmeyeceklerdir. Şimdi böyle başlayan bir sure bizi bu dehşete karşı ne yapıyor? bu dehşetten etkilenmeyecek bir kişiliğe ve bir kimliğe sahip olmanın ehemmiyetini ve yolunu gösteriyor. Babanız İbrahim'in milletine tabi olun diyor. Çünkü size Müslüman adını veren odur bundan önce ve bunda da bu ismi o vermiştir. Sebep sizin doğru ve düzgün yaşadığınıza Resulün şahitlik etmesi, sizin de insanlara karşı şahitlik etmenizdir. Bu vaziyette kendinizi disipline edebildiğiniz takdirde, bu şekilde Müslüman olarak yaşadığınız takdirde, kıyametin dehşetlerinden biiznillah emin olacaksınız diyor. Böylelikle surenin başı ile sonu da aynı şekilde... Fakala da muhteşem bir şekilde ne yapmış oluyor, aradaki irtibatı sağlamış oluyor. Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her bir suresinin ayrı bir etkisi vardır. Fakat Hac suresi, Hac suresi, bilhassa kıyamet ile alakalı bu tarafı cihetiyle insanı oldukça etkiliyor. Haccın da kıyameti andıran tarafları var. Bu sure o yönüyle baya bir ne yapıyor? Hac ibadeti etrafında veya Hac suresi etrafında müminlerin niçin çarpıştıklarını, niçin savaştıklarını, kafirlerin varlıklarının sebeplerini, o ibadet etrafındaki yanlışlıklarını vesaire vesaire diye hepsini anlatıyor. Ve sonunda Cenab-ı Allah ne yapıyor? Müşriklere tekrar hatırlatıyor. Ey insanlar! Size bir misal verildi. Ya eyyühe nâsü duybe meselun. فَاسْتَمِعُوا <gülüyor> لَهُ bir misal verildi, onu dikkatle dinleyin. Allah'tan başka dua edip yalvardıklarımız, hepsi bu maksatla toplansalar bile, asla bir sinek dahi yaratamazlar. O sinek, o putlardan bir şey kapıp gidecek olursa, ondan geri alıp onu kurtaramazlar. Talip olan yani isteyen de, Kendisinden istenen de ne kadar zayıftır. Dolayısıyla ey insanlık Allah'ın nizamı dışındaki bütün nizamlardan artık ümidinizi kesin. Onları tarihe gömün. Onları elinizin tersiyle itin. Allah'ın sizi davet ettiği esası tevhid olan insana dünyada da ahirette de Rahat, huzur, mutluluk getiren, hayatlarının her bir aşamasını en mükemmel şekliyle tanzim edip düzenleyen bu dine tabi olun ki kıyametiniz kopmasın. İslam yaşandığı sürece kıyamet kopmayacaktır. Hatta İman ile sadakatle hadis-i şerifin belirttiği gibi Allah Allah diye Allah'ı anan, tevhid eden, Allah'ı zikreden kimseler üzerine kıyamet kopmayacaktır. Ve başka birçok hadis-i şerif var. Allahü Teala kıyameti koparmadan önce salihlerin ruhlarını kabz edecektir. Niye? Onlara olan rahmet ve lütfu dolayısıyla o kıyametin dehşetini yaşamasınlar. Diye. O korkuyu yaşamasınlar diye. Onun için tekrar bizim başta olmak üzere bu dine yeniden avdet etmemiz, dönmemiz, yeniden bu dini harfiyen her şeyiyle yaşamak üzere hayata böyle asılmamız ve taleplerimizin bu olması gerekiyor. Ondan sonra da beşeriyete bu yüce dini nasıl yaşanacağını göstererek onlara en büyük hizmeti, Armağan edebilmemiz, ortaya koyabilmemiz gerektir. <gülüyor> Cenab-ı Allah bizleri bu kutsal vazifeyi e, ifa edenlerden eylesin. Amin. Bu konuda bizleri bizlere yardımını esirgemesin. Amin. Ve gerçek manada O'nun ayetlerini hakkıyla idrak eden, yaşayan ve kısacası Allah yolunda hakkıyla cihad eden gerçek, Mücahid kullarından eylesin. Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. <gülüyor>